diğer vakitlerde konuşulup konuşulmaması arasında bir fark olmayan mübah sözlerdir. O vakitlerde haram veya mekruh olan sözlere gelince bunlar yatsıdan sonra daha da şiddetle haram ve mekruhtur. Elim müzakeresi, salih zatların hayat hikayelerinin anlatılması, güzel ve üstün ahlaktan bahsedilmesi, misafirlerle sohbet, Muhtaç olanın ihtiyacının giderilmesi ve benzeri hayırlı işler hakkında konuşmak ise mekruh değil. Aksine müstahaptır. Herhangi bir mazeret veya önemli bir iş sebebiyle konuşmak da mekruh değildir. Bu konuların her bir hakkında çok sayıda say hadis bulunmaktadır. Ebu Berze radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam yaslı namazından önce mazeretsiz olarak uyumayı, yatsı namazından sonra da oturup boş ve lüzumsuz şeyler konuşmayı hoş karşılamazdı. Abdullah bin Ömer radiyallahu rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam ömrünün sonlarına doğru bir gece yatsı namazını epey geç bir vakitte kıldırdı. Selam verdikten sonra şöyle buyurdu. Bu geceyi görüyorsunuz ya, işte bu geceden itibaren 100 sene sonra bugün yeryüzünde olan insanlardan hiçbir hayatta kalmayacaktır. En son vefat eden sahabi Ebu Tüfeil Amr bin Vasile'dir. Ebu Tüfeil hicri 110 yılları arasında yani peygamberimizin bu sözü söylediği zamandan aşağı yukarı 100 yıl sonra vefat etmiştir. Bu hadisten de anlaşılıyor ki yatsı namazdan sonra güzel ve yararlı şeyler konuşmakta bir sakınca yoktur. Enes bin Malik radiyallahu an anlatıyor Bir defasında peygamber aleyhisselam bir takım önemli işleri sebebiyle yatsı namazını epey geciktirmişti. Sahabiler uzun süre peygamber aleyhisselamın mescide gelmesini beklediler. Nihayet gece yarısına yakın bir zamanda onların yanına geldi ve yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra bize bir konuşma yaparak şöyle buyurdu Bakın sizden başka herkes namazını kılıp uykuya daldı. Sizler ise namazı beklediğiniz sürece hiç durmadan namaz kılıyormuş gibi sevap kazanmaya devam ettiniz. 335. Bab Kadının kocasının çağrısına uyumak zorunda oluşu Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.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 hem de günaha girmekten kurtulmuş olur 336. bab kocası yanındayken bir kadının ondan izinsiz nafile oruç tutmasının haram oluşu Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir bir kadının kocası yanındayken onun iznini almadan nafile oruç tutması helal değildir yine kadının kocasının izin vermediği kişileri erkek olsun kadın olsun evine alması doğru değildir. 337. Bab İmam uyan kimsenin imamdan önce başını ruku ve secdeden kaldırmasının haram oluşu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz imamdan önce başını ruku veya secdeden kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden hiç korkmaz mı? Yaptığı bu şuursuzca davranış sebebiyle bir merkep durumuna düşmek istemiyorsa, cemaatle namaz kılarken imamdan önce veya imamla birlikte hareket etmesin. Bütün fiillerini imama uyarak ve ondan sonra yapsın. 338. Bab namaz kılmakta olan kişinin elini böğürüne koymasının mekruh oluşu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam namazda eller böğüre koymayı ve namaza yakışmayan her türlü lağvali hareketi yasaklamıştır. 339. Bab insanın canının çektiği bir yemek hazırken ya da büyük veya küçük abdeste sıkışmış bir haldeyken namaz kılmasının mekruh oluşu Ayşe radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yemek hazırken yahut büyük veya küçük abdeste sıkışmış bir haldeyken namaz kılınmaz. Bu halde namaz kılındığı takdirde sevabı önemli ölçüde azalır. Çünkü namaz kişinin zihnini ve gönlünü meşgul edecek şeylerden uzak bir halde kalp huzuru ve gönül hoşluğu ile eda edilmesi gereken bir ibadettir. 340. Bab Namaz Kılarken Gözleri Semaya Dikmenin Yasaklanması Enes Bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam çevresinde uygun olmayan hal ve hareketlerden gördüğünde isim vermeden, genel ifadeler kullanarak ümmetini uyarırdı. Hatalı davranışlarda bulunan kimseleri toplum içinde ifşa etmeyi doğru bulmazdı. Yine bir gün, Böyle yanlış bir davranış görünce ashabını toplayarak şöyle dedi. Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar. Sonra sözünü daha da şiddetlendirerek onlar ya bu gibi namaza yakışmayan davranışlardan vazgeçerler ya da gözlerinin nuru alınır da kör olur buyurdu. 341. Bab bir maziret olmaksızın namazda başı sağa sola çevirmenin tenzihen mekruh oluşu. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselama namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Peygamberimiz bu kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp götürmesidir. Yani herhangi bir ihtiyacı veya maziret olmadığı halde namazda başını sağa sola çevirerek başka şeylerle ilgilenen kişi, namazdan kazanacağı sevabın bir kısmından mahrum kalmış olur buyurdu Enes bin Malik radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir namazdayken başınızı sağa sola çevirmekten sakının çünkü bu namazdan alınacak sevabın bir kısmını yok eden bir davranıştır ancak bir kimse bu işten vazgeçemiyorsa bari bunu nafile namazlarda yapsın farz namazlarda değil Zira faz namazlar sünnet ve nafilelere göre çok daha önem verilmesi, özen gösterilmesi gereken namazlardır. 342. Bab, Kabirlere yönelerek namaz kılmanın yasaklanması Ebu Merset, Kennaz bin Husayn radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıbile ile aynı hizaya gelmiş bile olsa kabirlere doğru namaz kılmayın Ayrıca önemli bir maziret bulunmadığı sürece kabirlerin üzerine oturmayın. Kabirleri kıble yaparak namaz kılmak ileri derecede bir tazim ifade eder. Eğer bu tazim gerçek manasıyla kabre ve kabrin sahibine yapılacak olursa bunu yapan küfre düşer. Öyle bir niyet taşımadan kabirlere yönelerek namaz kılmak ise mekruhtur. Evet. Böyle bir niyet taşımadan kabirlere yönelerek namaz kılmak ise mekruhtur. 343. Bab Namaz kılan kimsenin önünden geçmeyinin haram oluşun. Abdullah bin Haris radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Namaz kılmakta olan birinin önünden geçen kimse bu davranışıyla ne kadar günaha girdiğini bilmiş olsaydı onun önünden geçmektense 40 vakit orada beklemeyi tercih ederdi. Hadisin ravisi Ebu Nadir şöyle demiştir. Peygamberimiz 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi? Tam hatırlamıyorum. Namaz kılan kişinin önünden secde edeceği yeri ihlal edecek şekilde geçmek yasaklanmıştır. Zira bu onun secdesine ve dolayısıyla namazına mani bir harekettir. Ayrıca namaz kılanın dikkatinin dağılmasına ve huşuğunun azalmasına sebep olur. Ancak secde mahaline kadar yaklaşmamak şartıyla namaz kılanın önünden geçmekte bir sakınca yoktur. Abdullah bin Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mina'da insanlara namaz kıldırdığı sırada bir merkep üzerinde safların önünden geçtiği halde hiç kimse bunu yadırgamamıştır. Minder, yastık, ayakkabı gibi bir sütrenin Gerisinde namaz kılan kişinin önünden geçmek onunla stresi arasına girmemek şartıyla caizdir. Cemaate namaz kıldıran imamın yahut cemaatin önünden geçmek tek başına namaz kılanın önünden geçmek gibidir. 344. Bab Müezzin kaymete başlayınca nafile kılmanın mekruh oluşu Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Namaz için kamet getirilince artık cemaatle kılınacak farzdan başka hiçbir namaz kılınmaz. Kamet getirildikten sonra o vaktin sünneti bile olsa herhangi bir sünnet ve nafile namaz kılmak caiz değildir. Kamet okunmadan önce namazı bitireceğine kanaat getirmeyen kişi sünnet namaza başlamamalıdır. Sünnete başladıktan sonra kamet getirilirse namazını iki rekata tamamlayıp selam verdikten sonra hemen imama uymalıdır. Çünkü cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan farz ve sünnet namazlardan kat kat daha üstündür. Hanefiler sabah namazının sünnetinin önemine işaret eden hadisleri delil olarak gösteriyorlar. Sabahın sünnetini bu hükümden istisna etmişlerdir. Buna göre sabah namazının sünnetini kılmayan kimse farzın ikinci rekatına yetişeceğinden emin olursa müezzin kâmete başlamış olsa bile Mescidin dışında veya son cemaat mahallinde sünneti kılar sonra imam uyar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı için kahmet getirilmiş iken bir adamın iki rekat sünnet namaz kılmakta olduğunu gördü. Peygamberimiz namazı bitirince oradakiler etrafını sardılar. Resulullah Aleyhisselam o adama kızarak sabah namazını dört rekat olarak mı kılıyorsun? Sabah namazını dört rekat olarak mı kılıyorsun? İki rekat olan sabah namazının farzını kâmetten sonra iki rekat daha ekleyerek dörde mi çıkardın buyurdu. 345. Bab Orucu özellikle cuma gününe gece namazını da özellikle cuma gecesine denk getirmeye çalışmanın mekruh oluşu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geceler arasında sadece cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da sadece cuma gününü oruca tahsis etmeyin. Ancak birinizin belli günlerde tutmakta olduğu oruç cumaya rastlarsa bunda bir sakınca yoktur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim demiştir. Hiçbiriniz bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte oruç tutmadıkça yalnızca cuma günü oruç tutmasın. Muhammed bin Abbad rivayet ediyor. Cabir bin Abdullah radiyallahu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırf cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Cabir evet yasakladı dedi. Müminlerin annesi Cüveyriye bint Haris radiyallahu anh'a anlatıyor. Bir cuma günü Cüveyriye oruçluyken peygamber aleyhisselam onun yanına girdi ve dün oruç tutmuş muydun diye sordu. Cüveyriye hayır tutmadım dedi. Peki yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Cüveyriye hayır tutmayacağım dedi. Bunun üzerine peygamber efendimiz o halde orucunu boz çünkü sırf cuma gününe mahsus oruç tutulmaz buyurdu. 346. Bab Arada iftar ve sahur yapmadan peş peşe birkaç gün oruç tutmanın haram oluşu Ebu Hureyre ve Ayşe radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam iftar ve sahur yapmadan peş peşe birkaç gün oruç tutmayı yasaklamıştır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor Peygamber aleyhisselam iftar ve sahur yapmadan peş peşe birkaç gün oruç tutmayı yasaklamıştı. Sahabiler fakat sen bunu yapıyorsun deyince peygamberimiz ben sizin durumunuzda değilim. Rabbim beni yedirip içirir buyurdu. 347. bab kabir Üzünün oturmanın haram oluşu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden birinizin bir kur ateşinin üzerine oturup da elbisesini yakan alevlerin vücuduna işlemesi... Bir kabrin üzerine oturmasından Daha hayırlıdır 348. Bab Kabirleri Kireçlemenin ve üzerlerine Bina yapmanın yasak oluşu Cabir bin Abdullah radiyallahu an Şöyle diyor Peygamber aleyhisselam Kabrin bir karıştan fazla Yükseltilmesini Boyanmasını Kireçlenmesini Üzerine oturulmasını ve kabir üzerine Mescid medrese, türbe, anıt, kubbe gibi yapılar inşa edilmesini yasakladı. 349. Bab kölenin efendisinden kaçmasının büyük günah oluşu Celil bin Abdullah radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslümanlarla yaptığı savaşta esir düşen ve hayatı bağışlanarak bir Müslüman ailenin gözetimine verilen herhangi bir köle zulme uğramadığı halde Efendisini terk edip kaçarsa Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı bozmuş ve İslam devletinin kendisine tanıdığı korunma ve güvenlik hakkını kaybetmiş olur. Böyle bir köle Müslüman bile olsa köle olarak alınmadan önceki durumuna yani Müslümanlara harp ilan eden ve onlarla savaşmakta olan bir kimse konumuna yeniden dönmüş olur. Yine Cerir radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir köle zulme maruz kalmadığı halde kaçarsa isyankarlığının cezası olarak kıldığı hiçbir namazı tam bir namaz olarak kabul edilmez. Namaz borcunu ödemiş olsa bile ondan hiçbir sevap alamaz. Bir başka rivayet şöyledir. Bir köle kaçtığı zaman müminlere karşı savaşan bir düşman askeriyken Kendisini yakalayıp esir eden daha sonra hayatını bağışlayıp İslam toplumu içinde yaşamasına izin veren Müslümanlara karşı nankörlük etmiş olur. Çünkü kölelikten kurtulmak istese dilediği zaman efendisine ödeyeceği belli bir miktar mal karşılığında özgürlüğünü kazanabilirdi. Efendisi de onun bu talebine hayır diyemez üstelik yapacağı ödemede İslam toplumunun yöneticileri kendisine yardımcı olurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.